Aileye en büyük tehdit boşanma. Doçent Doktor Hasan Aydınlı. İnsan hayatının mühim safhalarından biri olan evlenmeyle anne baba olma fırsatı elde edilir. Anne baba olmak, eş olmak sıradan gibi görülse de mahiyet ve keyfiyeti itibariyle ciddi mesuliyet gerektirir. Her fert ...bu süreçte müsbet veya menfi şekilde tesir altında kalır. Evlilik hayatındaki aksaklıklar bazen boşanmaya sebebiyet verebilir. Ailenin parçalanması, boşanma, ruhi ve içtimai değişmelere sebep olur. Ailenin dağılması ciddi manada üzerinde durulması gereken bir konudur. Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın en çok istemediği helal, boşanmadır. Evlenin, boşanmayın. ''Boşanmaktan arş titrer.'' buyurması, evlilik müessesesinin ne kadar mühim olduğunu gösterir. Çocuklar bakımından anne-baba birlikteliğinin önemi göz önüne alındığındaysa daha da dikkatli olmak gerekir. Yıllar içinde değişen ferdi ve içtimai hayatın da tesiriyle boşanma oranları artıyor. Adli sicil kayıtlarına göre 1986 yılından 1998 yılına gelinceye kadar boşanma davası sayısı iki kat artmıştır. 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 636.121 evlilik olurken, 93.489 boşanma olmuştur. Yaklaşık her 100 evliliğin 15'i boşanmayla neticelenmektedir. Geçimsizlik, en sık karşılaşılan boşanma sebebidir. İkincisi ise terk etmedir. Diğer sebepler arasında akıl hastalığı, cana kast ve zina bulunuyor. Bu sıralama yıllar içinde değişebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde, ''Kadınları ahlaksızlık konusu dışında boşamayın. Allah zevklerine ahlaksızca düşkün kadın ve erkekleri sevmez.'' buyurmaktadır. Sürekli zevk peşinde koşan kişilerin mutlu olmayacakları muhakkaktır. Günümüz insanının boşanma sebeplerine bakıldığında, bazen çok basit sebeplerle aile yapısı yıkılmaktadır. İçtimai değişikliklerin ve stres faktörlerinin boşanma sürecine tesiri kaçınılmazdır. Aileyi yaşayan bir organizmaya benzetirsek, bazen iç hastalıkların, bazen de dış kaynaklı mikropların bu yapıyı yıprattığı söylenebilir. Boşanmayı düşünen birçok kişi bir problemden kurtulma veya mutluluk arayışı düşünceleriyle bu işe kalkışır. Ancak bazen bir problemden kurtulurken birçok problemin oluştuğunun farkına varmaz. Bu sebeple boşanmayı yeni ve güzel bir safhanın başlangıcı olarak görmemek, aksine ona hayatın olumsuz taraflarının ağır bastığı bir safha olarak bakmak gerekir. Boşanma öncesi, boşanma safhası ve sonrasındaki gelişmeler çoğunlukla menfi hadiseler şeklinde cereyan etmekte ve ailenin parçalanma sürecinde ciddi problemler oluşabilmektedir. Aslında bu parçalanma ortak geçmiş ve ortak hayatın bitmesi demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, ''Boşanma üzerine yemin yoktur, ancak münafık olan kimse onunla yemin ister. Ey Muaz!'' ''Allah, yeryüzünde köle azat etmekten daha sevdiği bir şey yaratmadı. Yine yeryüzünde boşanmaktan daha fazla istemediği bir şey yaratmadı.'' buyurur. Kur'an-ı Kerim'de 65. sure Talak suresidir. 12 ayetten oluşan bu surede boşanmanın hükümleri açıklanmıştır. Bu surede boşanma kararının ne zaman verilebileceği, boşandıktan sonra yeni bir evlilik için ne kadar bekleneceği gibi hükümler de vardır. Müminler, evliliği devam ettirme konusunda titiz davranmalı, ancak aile içi sıkıntılar tahammül edilemeyecek bir hale geldiğinde bu yola başvurmalıdır. Ailenin Manevi Şahsiyeti Aile, tesadüfen bir araya gelen fertlerin oluşturduğu bir küme olarak görülemeyecek kadar kutsi bir müessesedir. Çünkü İslam, aileye ciddi manalar yüklemiş ve aile olma keyfiyetinin manevi dinamiklerini belirlemiştir. İctimai hayatta aile müessesesinin güçlü olmasının birinci sebebi, dinimizin aileye verdiği önemdir. Kur'an'da ebedi bir anlaşma olarak görülen evliliğin ağır ve mesuliyet isteyen bir mukavele olduğu, eşlerin karşılıklı sorumluluklarının bulunduğu hatırlatılır. Evlilikte gaye, neslin devamı, çoğalması ve şehvetin kontrol altına alınmasıdır. Kur'an'da eşlerin birbirine karşı yakınlıkları açıklanırken birbirleri için elbise oldukları da belirtilmiştir. Bu açıdan evlenecek kişilerin bu sözleşmeyle dünyevi ve uhrevi bir sürece adım attıklarını unutmamaları gerekir. Bunun bir yapboz olmadığı, evlenmeden önce iyi düşünülmesi gereken önemli bir unsurdur. Aile yapısı ciddiye alındığında boşanma fikri ancak çok zorda kalındığında akıllara gelir. Aile kurumu iyi anlaşılmadığında ise boşanma kolaycı bir çözüm olarak görülür. Boşanmayı yaşanan problemlerin ilk başvurulan çözümü olarak görmek, boşanınca her şey çözülecekmiş gibi düşünmekten kaynaklanır. Her ailede yaşanması muhtemel problemler karşısında karşılıklı sevgi ve saygının tekrar tesis edilmesi, bazı zorluklara katlanılması, karşılıklı dua edilmesi ve manevi reçetelere başvurulması yerine boşanmaya yönelmek aceleci ve çoğunlukla da yanlış bir karardır. Ailenin manevi şahsiyetinin teşekkülünde öncelikle anne babaya büyük görevler düşer. Anne ve baba ailenin önceliklerini belirler. Fedakarlık, önce başkalarını düşünme, bencillikten uzak hareket etme, saygı, sevgi, hoşgörü, paylaşma, yardımlaşma, mutluluğu yayma, sabır gösterme, hal ve hareketlerinde kırıcı olmama gibi unsurlarla bu manevi şahsiyet oluşur. Manevi şahsiyetin oluşmadığı ailelerde ise maddi unsurlar ön plandadır. Maddi unsurların gelip geçici olduğu ise muhakkaktır. Para, makam, güzellik, şöhret gibi maddi unsurlar aileyi bir arada tutamaz. Yukarıdaki hadiste ifade edildiği gibi zevk peşinde koşulması aileyi sarsar. Çünkü hiçbir zevk daimi değildir. Ailenin gerçek bir aile olması için manevi unsurların o ailede hakim olması gerekir. Manevi dinamikleri olmayan ailede hastalıklar oluşmaya başlar ve zamanla bu hastalıklar fertlerin duygularını ve davranışlarını değiştirir. Davranış ve duyguların değiştiği aile ortamındaysa insanlar birbiriyle çatışmaya girer. Bu çatışma bazen açıktan bazen de gizli bir şekilde olur. Açıktan çatışmayı çocukların fark etmesi çok kolaydır. Ancak unutulmamalıdır ki, Çocuklar ailedeki gizli çatışma ve problemleri de fark ederler. Onlarda zamanla ciddi psikolojik problemler oluşmaya başlar. Aile olmanın manevi dinamikleri, ailenin karşılaştığı sarsıcı hadiseleri aşmasında yardımcı olur. Aynen sağlam bir bünyenin kolay kolay hastalanmaması gibi, sağlıklı bir aile ortamı da kolay kolay bozulmaz. Manevi Hastalıklar ve Boşanma Şahsiyet ve karakter yapısı, ailenin manevi bağlarını güçlendirmeye vesile olur. Bunun tam tersi olarak, ebedi hayatın kaybedilmesine sebep olan manevi hastalıklar benzer şekilde ailenin manevi şahsiyetini de tehdit eder. Haram kabul edilen içki, zina, kumar gibi günahları işleyen aile fertleri ailenin parçalanmasını kolaylaştırır. Kişinin kul hakkına riayet etmemesi, başkalarının hak ve hukukunu çiğnemesi, menfi davranışları artırır. Bu menfi davranışlar zamanla kişinin en yakınlarına da yansımaya başlar. Neticede aile bağları zayıflar ve belli bir süre sonra da kopar. Günümüz ailesini tehdit eden unsurlar, dinimizin yasakladığı unsurlarla örtüşmektedir. Mesela içkinin kullanıldığı evlerde şiddet, Yoksulluk davranış bozuklukları had safhadadır. Zina yapan kişilerse aslında kendi ayaklarına kurşun sıkmakta ve zamanla en önemli değerlerini kaybetmektedir. Geçimsizlik sebepleri arasında içki, zina, kumar, yalan söyleme sıklıkla yer alır. Çünkü bunların olduğu yerde huzur, güven, sadakat, fedakarlık olmaz. Dolayısıyla aile bağları kopar. Bencilik ve ferdi mutluluk arayışı, boşanmayı tetikleyen bir diğer manevi hastalıktır. Ailenin manevi şahsiyetine tam olarak inanan kişiler bunu davranışlarında da sergiler. Hususen fedakarlık zemininde neşet eden davranışlar, başkalarının da bunu örnek alarak fedakarlık yapmasını teşvik eder. Ancak hep bencil ve tek taraflı bakış açısıyla kendi rahat ve menfaatini düşünen fertler, bu bencillik sonucunda başkalarının da davranışlarını bozar. Yani, Fedakarlık görenler, fedakar davranışlar sergilerken, bencil darvanışları görenler neden hep ben fedakarlık yapıyorum diye zamanla müsbet davranışlardan vazgeçerler. Çok nadir durumlarda fedakarlık hayat boyu tek taraflı sergilenir. Bu durum tam bir sabır meselesi olup hayli yıpratıcı bir süreçtir. Bencil darvanış başkalarını hiçe sayma manasına gelir. Kişi kendini düşünmekten başkalarını düşünemez hale gelir. Hep ben dediği için biz kavramı bozulur. Ferdi mutluluk arayışı da bencilliğin farklı bir tezahürüdür. Ben mutlu olayım, başkası ne olursa olsun düşüncesi, insanı yalnızlaştıran ve boşanmayı tetikleyen bir düşüncedir. Boşanmada Feminizm Faktörü Her hukuk sisteminde kadın ve erkeğin belirlenmiş hak ve sorumlulukları vardır. Bir yerde mesuliyet varsa, orada oluşan haklar da göz ardı edilmemelidir. Yaradılışlarındaki farklılık sebebiyle kadın ve erkeğin aile hayatındaki hak ve sorumlulukları da farklıdır. Kadının ve erkeğin yapması ve yapmaması gerekenler, eşlerin çocukları ve birbirleri üzerindeki hak ve sorumlulukları gibi konular çok net bir şekilde belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'e göre, erkek evin idarecisi, bakıcısı ve hakimidir. ...ev içinde ve dışındaki ağır yükümlülükleri belirlenmiştir. Ayrıca evin idarecisi olarak görev yapan erkek, hanımına karşı iyi davranmak ve onun haklarını korumak zorundadır. Kadın ve erkek, her zaman için iffet ve namusunu koruma noktasında birbirine ve Allah'a karşı sorumludur. Hak ve sorumluluk anlayışının iyi niyetle ortaya konduğu, sevgi ve saygı içinde şekillenen aile ortamında kimse kimseden rahatsız olmayacaktır. Kadının gereksiz ve aşırı bir şekilde ön plana çıkarılması, ekonomik özgürlük kazanarak bunu eşine karşı koz olarak kullanması, ''Param var, sana muhtaç değilim, istediğimi yaparım'' düşüncesinin oluşturulması, eşitlik adı altında, eşler arasında saygısızlığın ve sorumsuzluğun artması, aile yapısının temellerine dinamit koymuştur. Feminist bakış açısı, kadını yüceltmek isterken erkekle rekabete sokmuş ve aile huzurunu bozmuştur. Kadın erkek arasında rol karmaşası başlamış, ekonomik kaygıların ön plana geçtiği aile düzeni oluşmuş, kadının çalışması teşvik edilmiş, buna bağlı olarak küçük problemlerde bile birbiriyle yollarını ayırmaya, maddi ve manevi olarak hazır bekleyen aile üyeleri ortaya çıkmıştır. Eş olarak saygı duyulan konumdan daha aşağı mertebelere düşme söz konusu olmuştur. Bu açıdan feminizm rüzgarının birçok aile ağacının devrilmesine sebep olduğu göz ardı edilmemelidir. Medyanın tesiriyle kadına verilen rol değişmiştir. Aile için fedakarlık yapmak basit ve az seviyeye davranış olarak sunulmuştur. Okumamış, eğitimsiz, düşük sosyokültürel seviyedeki kişilerin ev hanımı olduğu şeklinde yanlış bir hüküm oluşturulmuştur. Halbuki eğitimi ne olursa olsun, eşine ve çocuklarına hizmet etmeyi kutsal bir vazife olarak gören, eş ve çocuklarından da hak ettiği saygıyı alan kadınlara ihtiyaç vardır. Ailevi Problemlere Zamanında Müdahale Her ailenin içinden geçtiği zor zamanlar olabilir. Eşlerin birbirine karşı hak ve sorumlulukları açısından, birbirlerinde gördükleri manevi hastalıkları uygun bir dille ifade etmeleri faydalıdır. Ancak manevi hastalıkları görebilme ve uygun ifade edebilmek de önemli bir kabiliyettir. Hatanın ifade edilme şekli, o hatanın düzeltilmesinde mühimdir. Suçlayıcı, yargılayıcı, küçümseyici ifadeler karşı tarafı rahatsız eder. Bunun yerine iyi niyetli, yapıcı, empatik, yardımsever bir müdahaleye hiç kimse karşı çıkmaz. Eşlerin manevi beslenme kaynaklarına dikkat etmesi, manevi atmosferde yetişen çocuklarla aile yapısını güçlendirmesi huzuru artırır. Ailenin aşırı derecede televizyon ve bilgisayara bağlılığı, dış dünyaya ait mesajlara açık olması sakıncalıdır. O zaman aile kimliği ortadan kalkmakta, manevi şahsiyet bozulmakta, sürekli etrafı seyreden ama kendisini unutan bir yapı ortaya çıkmaktadır. Aile içi iletişimin koptuğu, fertlerin kendi başına hareket edip zaman geçirdiği, ortak konuşma ve hedeflerin azaldığı, ferdi faaliyetlerin ön plana çıktığı aile ortamında Mekana dair kopmaları, hissi kopmalar takip etmektedir. Anne babanın çok dindar olduğu, ancak çocukların dış dünyanın tesirinde apayrı kafa yapısıyla yetiştiği ailelerin sayısı artmaktadır. Geleceğe ait planların ortak olması mühimdir. Kişide oluşan psikiyatrik hastalıkların da davranış ve duyguları değiştirdiğini unutmamalıyız. Depresyona giren bir ferdin mutsuzluğu davranışlarına yansır. Sinirli, huzursuz, tahammülsüz, her şeyden şikayet eden, en küçük kıpırtıda köpüren bir ebeveyn, ortama ancak mutsuzluk aşılar. Bu durumda ise aile üyelerinde gerginlik ve huzursuzluk oluşur. Pozitif enerji azalır ve bu ortamda başka sıkıntılar baş gösterir. Belli bir süre sonra her şeyin çok kötü gideceğini düşünen depresif fert boşanma kararı verebilir. Boşanmaların önemli bir bölümünün, %40'ının evliliğin ilk 5 yılında gerçekleştiği görülür. Erken dönemde baş gösteren aile içi problemlere zamanında müdahale edildiğinde ve bazı küçük sıkıntılar zamana bırakıldığında boşanma olmamaktadır. 10 yıldan sonraysa boşanma nispeti ilk 5 yıla göre neredeyse yarı yarıya azalmaktadır. Bu neticeler, eşlerin aceleci davranmamalarını, problemleri zaman içinde çözme gayretine girmelere gerektiğini göstermektedir. Aileyi dıştan müdahalede ölçü Gelenek ve göreneklerin yoğun yaşandığı bazı bölgelerimizde, anne baba ve çocukların hayatına müdahale daha sık görülür. Büyük anne ve büyük babanın aynı evde yaşamasının hiçbir mahsuru olmadığı gibi, Aksine çok önemli faydaları vardır, ancak bu kişilerin, ister aynı evde, ister ayrı evde yaşasınlar, aile ortamına aşırı müdahalede bulunmaları, önemli problemlere yol açar. Aileyi yaşayan organizmaya benzetmiştik, bu organizmaya dışarıdan yapılan müdahale, destekleyici ve pozitif olmalıdır. Ailenin üyeleri hususen, anne baba hakkında hep müsbet yorum yapılmalı, menfi yorumlardan kaçınılmalıdır. Eşlerden herhangi birine diğeri hakkında yapılan gıybet, dedikodu, iftira o aileye yapılacak en büyük kötülüktür. Çocuğunu seven ve onun mutluluğunu düşünen her anne babanın daha dikkatli olması ve çocuklarının evlilik sonrası hayatlarına yeri geldiğinde pozitif bir şekilde müdahale etmesi önemlidir. Aşırı, Gereksiz ve yıpratıcı müdahale, belli bir süre sonra tepkileri oluşturmakta, eşler birbirleriyle kendi aileleri yüzünden çatışma yaşamaktadır. Ya müsbet konuş veya hutsus prensibi bu konuda sürekli işlemelidir. Kendilerine daha iyi bir gelin ve damat bulmak için aileyi dağıtanlar, sonrasında sıklıkla daha büyük problemlerle karşılaşırlar. Dışarıdan müdahale ile ailenin parçalanması, en üzücü boşanma sebeplerinden biridir. Bazen dedi ki, demiş ki sebepleriyle aileler parçalanmaktadır. Netice olarak boşanmanın uzun vadeli hayati neticeleri çok iyi hesap edilmeden boşanmaya asla karar verilmemelidir.